Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulannlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagil. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın, bir dolap kitaba hoş geldiniz. Günaydın. Hiçbir şey olmamış gibi yapmaya çalıştığımız bir dolap kitap çocuk kitapları programı artık hiçbir şey olmamış gibi yapamayacağımız bir duruma, bir döneme daha denk geldi. Son günlerde özellikle dolaşan hani bir haber var ya işte meclisteki boşanma ile ilgili bir komisyonun raporundan bahsediliyor ve evet. e, Hani haberlere göre bu raporda kız çocuklarının tacizcileriyle evlendirilmesi falan gibi hani artık e, sapıklığın yasallaştırılması mı diyeyim. Evet. Ee, yani insan aklını alamayacağı bir evet, şey. Zaten tepki çıkmıyor farkındaysan. Kimse yani tepki, nasıl tepki verebilirsin işte çünkü ki buna hani bunun, bir şey bulamıyorum e, ben Bu artık. tür bir vahşetin teorisini bile yani olmuyor. E, dolayısıyla hani bir şey ben de hani diyecek e, aklı başında şeyler söyleyemeyeceğim için. Ee, ne yapıyoruz? Kitap bir okuyoruz. kitaptan bahsetmek <gülüyor> istiyorum. Yani bu dönemde bana çok iyi geldi bu kitabı okumak. O yüzden bu kitaptan söz etmek Ismine. istiyorum. Ee, kitabın adı Hannah Arend Arendt'in Küçük Tiyatrosu. Ee, Mario Müller Koller tarafından yazılmış ve Clemens Polle tarafından e, resimlenmiş kitap. Metis Küçük Filozoflar dizisinden e, çıktı. Nesin Demir Yontan'ın Türkçe'siyle. Ee, Hannah Arendt bir e, Şimdi burada bir karışıklık var ama aslında bir Alman siyaset bilimci, filozof. E, fakat o kendisine hiçbir zaman filozof dememiş. Daha doğrusu filozofluğu reddediyormuş. Filozof olduğunu reddediyormuş. Çünkü ona göre felsefe bireyin kendisine dair sorunlarla uğraşmasıymış. Hı hı. Bu Wikipedia bilgisine göre. O yüzden bu sıfatı reddetmiş. Siyaset bilimci olarak e, anılmayı, tanımlanmayı istiyormuş. Çünkü e, çalışmalarının tekil olarak insana değil dünyada yaşayan ve dünyayı kaplayan insanlığa odaklanmış olmasıymış bunun nedeni. İlginç de bir hayat öyküsü var. Ee, 1906'da Hanover'de doğuyor. Yahudi bir ailenin çocuğu olarak. Ee, ve tabii işte genç yaşında siyaset bilime merak sarıyor. Çok önemli e, kişilerle e, çalışıyor. Heidegger'le e, ciddi bir e, yakınlığı var. Yani çalışmalarının, felsefe çalışmalarının dışında e, bir yakınlık ortaya çıkıyor. Bu yüzden de her zaman eleştirilmiş. Çünkü Heidegger'de nazi işbirliği yapmış. İşte hı hı. o da bu yüzden eleştirilmiş. Sonradan işte falan filan bir karışık durumlar var. bunu artık meraklısı baksın. Ee, ve işte Fransa'ya kaçıyor Nazilerden ee, Hannah Arendt. Orada bir müddet işte çalışmalarına devam ediyor ama Almanlar oraya da gelince daha doğrusu Naziler oraya da gelince e, oradan Amerika'ya kaçıyor ve en sonunda 1975 yılında da Amerika'da e, hayata gözlerini yumuyor. Bu arada da bir sürü çalışma yapıyor. Ee, bu kitapta Hanna Alendin e, çalışmalarını e, çocuklara anlatıyor. Metis Küçük Filozoflar dizisinden daha önce başka kitaplardan da söz etmiştik. Birçok e, kitabı aslında daha doğrusu bir şekilde ya bir dolap kitapta yazdık ya burada radyoda anlattık. Çok önemli bir dizi, çok güzel bir dizi. Evet. Bu da o kitaplardan birisi. E, şöyle başlıyor kitap. Bu da çok hoşuma gitti doğrusu. Hannah adı tersine çevrilebilir bir isim. Hı. Yani... Hangi taraftan okursanız okuyun, aynı şekilde okuyorsunuz. E, polindrom denilen, Hı -hı. E, sözcük, palindrom. Palindrom denilen sözcüklerden birisi bu. E, ve o sabah işte e, şey, önemli çalışmalarından biri zihnin yaşamını yazmaya çalışıyor. E, Hanna Arden. 4 Aralık sabahı ki zaten e, 4 Aralık 1975'te hayata gözlerini yumuyor. Ve e, o sırada aynı da bir kız çocuğu görüyor. Saçları örgülü falan sen de kimsin diyor. O da böyle hanlah yazıyor oraya. Yani nereden okursa Hı -hı. hani e, oku, okunuyor ya. Ve e, bu kız peşini bırakmıyor. İşte onun e, masasını bir bakıyor masasında yazmaya çalışıyor takır tukur. Ama kız sürekli ona bir takım sorular soruyor. Bu böyle olacak gibi değil diyor ve e, bu arada tabii hani bu onların arasında geçen bu çekişmenin e, sonucunda işte kızı peşine takıyor ve e, sokağa çıkıyor. Hızlı hızlı yürüyor kız da peşinden. Ben nereye götürüyorsun diye soruyor ve ilk golü atıyor orada. Ardent, bir tiyatroya anlatmak dediğin bir şeyler yapmak olmalı. Sırf anlatmak için anlatmak ya boş laftır ya da yalan." diye e, artık konuya giriyoruz. Tiyatroda da Hannah diye bir Tabii, oyun oynuyor. Tabii tiyatroda o oynuyor işte zaten. İşte de ikisinin ikisi var evet. Resimlerde. Ve burada bu kız çocuğun elinde bir oyuncak tilki var. E, tiyatro salonuna girdikten sonra onu böyle bir atıyor havaya. O da tilki oluyor yani hani gerçekten hı hı. başka bir Karakter olarak daha sonra karşımıza çıkıyor. İşte o, bu arada seyirciler geliyor vesaire. Ee, ve e, sahnen artık açılıyor. Hı hı. Bir bakıyoruz Agora'dayız ve e, Aristoteles sahnede, işte o kıyafetinin içinde. E, Agora'nın tanımını veriyoruz. Yani Agora'da işte şeyi söylüyor. Yani bizler hani Yunan sitesinde e, şehrin meydanını, kamusal alanımızı Korumak için, her türlü zorunluluktan, her türlü şiddetten, her şeyden korum, özgür kılmak için diyor. Hı hı. Ee, i̇şte buradayız diyor ve e, özgür insanlar olarak fikir, al fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yani hakikaten orada hiçbir bağımlılıkları, bağlılıkları yok Agora'da. Yani size siyasi yaşamınızın sahnesi mi diye soruyor çocuk Anna. O diyor sen her şeyi anlamışsın. Fakat tabii bu işler böyle gitmiyor. Bir süre sonra ee, şey oluyor, bir... Ee, Devrim başlıyor. Herkese eşit haklar diye bağıran, zincirlerini kıran insanlar. Çünkü e, agora'nın özgürlüğü için insanın diyor ki e, özel kulisle kamusal alanı, sahne alanını karıştırıyorsunuz. Eğer herkes gündelik ihtiyaçlarıyla uğraşmak zorunda kalırsa düşünme işini üstlenecek özgür insan kalmaz. Yani özgür insanların agora serbestçe düşünebilmeleri, özgürce düşünebilmeleri için köleler onların yapmakla yükümlü olduğu işleri yapmalılar. ...yemek pişirmeliler, evi temizlemeliler... ...ne bileyim hani çok basit Hı -hı. düşünecek olursak... ...ama özgürler de diyor ki eşit haklar... ...şey köleler de diyor ki eşit haklar... Hı -hı. ...böylece agora yıkılıyor... Ee, ...ortaya bir karmaşa çıkıyor... ...bu arada kuliste tutulan bir kurt var... ...Aristoteles bunu hani onun... E, ...agoraya müdahale etmesine engel olmak için... ...kuliste özel alanda tutulduğunu... Hı -hı. ...söylüyor... ...fakat kurt bu karmaşada serbest kalıyor... Hı -hı. Ee, ...kurt serbest kalınca... E, ...işte... Neler olacak? Bunu merak ediyoruz. Falan. Bu arada Agora'nın yerine yeniden bir şehir kuruluyor ve insanlar şimdi nasıl başka yöneteceğiz bir o zaman kendimizi? Evet, başka geçtik, bir çağa geçtik. Mi? Artık ee, insanlar kendilerini yönetecek kişileri seçmeye karar veriyorlar. Hı hı. Ee, ve işte Aristoteles artık bir heykele dönüşüyor falan bu aşamada. Hanıla ile küçük hanıla ile büyük hanıla'nın macerası da devam ediyor. Hı hı. Bu arada işte o şehir de yıkılıyor çünkü kavgalar çıkıyor vesaire. En sonunda her yeri bir orman kaplıyor. Bu arada Tilki de onlara diyor ki Tilki burada önemli bir karakter aslında. E, çünkü etliye sütliye dokunmadan işte kapalı kendi güvenli alanında meditasyon yapıp kitap okuyarak hani hiçbir şeye bulaşmadan yaşamaya çalışan hani apolitik mi denir? Hı hı. E, onu, onun temsili yani Tilki hı hı. burada. İni var yani onun bayağı gelişmişte bir in sistemi var aslında kütüphanesiyle bilmem nesile falan. O ormanda tabanları yağlıyor ve e, bir süre sonra han, iki hanına e, şey yaparken de ormanda yürürlerken konuşuyorlar. Ee, birbirleriyle ee, diyor ki işte korkuyorum diyor bir tanesi yani bu tuzaklar ne olacak çünkü tilki onları tuzaklardan bahsediyor ee, ama diyor ki büyük anlatta öykünün tuzakları var tabi ama arkadaşımız tilki bir, gün, tilki bir gün inin de tuzağı olduğunu keşfedecek bence çok önemli hani bu e, Fight Club neden çok ünlü oldu çünkü satın aldığın kanepe aslında seni satın almıştır falan gibi laflar hı hı. söylüyor ya yani sistem içinde sistem eleştiriyor gibi evet. görünüp sistemi devam ettiriyor ya ee, <gülüyor> onu söylüyor aslında yani hani çünkü inin de bir tuzak olduğunu e, göreceksin diye. E, ve e, burada yine önemli bir lafı var. Hani e, ben asla geçmişe özlem duymam. Başlama olanaklarının sonsuzluğunu özlerim diyor. Hmm. E, ve işte devam ediyorlar ama yolda kurtla karşılaşıyorlar. Kurtla tabii bir tehditleşmeler e, oluyor. Hanna e, ona ilk, büyük anla ona ilk kuralı hatırlatıyor. Öldürmeyeceksin. Hani bu ilk kural diyor. O da diyor ki ya yasalar değişirse? Nınının. 2016 Türkiye'sindeyiz. Neyse ondan sonra <gülüyor> e, işte e, kaçıyor bizim Hanna bu tilkinin inini ama orada fazla kalmıyorlar. Tilkinin inini burada resmedilmiş tabii. Çok, bilgisayar hani, oyunu gibi. Tabii bilgisayar oyunu gibi. İşte bir yerde meditasyon yapıyor, bir yerde kitap okuyor bilmem ne ama tamamen kapalı, izole bir alan. Evet. Kesinlikle hiçbir şey. Ama Hanna Ardent diyor ki, diyor ki ben hani, sahadayım, alandayım. Başka Hı -hı. türlü de olamaz. Hareket halinde olmak zorundayız. Evet, eylem işte, halinde olmalıyız. Diye. Zaten, evet. de. zaten beni ferahlatan şeyi de bu. Sürekli eylem halinde olmak gerekiyor. Yani eğer bir şey anlatıyorsan eylem olmalı. Bir, evet. Bundan bahsediyor ve hani şu andaki bu akıl durması haliyle ilgili tek ilaç bu bence de yani. Ee, o yüzden çok iyi geldi bana. Ee, daha işte ilerliyorlar ormanın içinde tekrar insanların bulunduğu. Hani o Agora'nın yerine ne geçtiyse onu bulmaya Hı -hı. çalışıyorlar ve bir birbirinin tıpa tıp aynı çalışma masalarıyla donatılmış bir alana geliyorlar. Küçük hanla buna seviniyor önce, oh diyor işte neyse ki işte Medinet ulaştık ama öbür de diyor ki, e, e, büyük hanla da diyor ki ya bu mobilyalar hayvanların en haininden de büyük bir tehlikeyi gizliyorsa, yani kurttan hmm. da daha büyük bir evet. tehlike varsa ne tekim? Düzeltiyorum ne tekim artık çirkin bir esprin. Nitekim e, bir anda hanladan yüzlercesi o masaların önünde sıraya giriyor ve birbirinin aynı tipler takır takır takır böyle daktilolarda bir şeyler yazıp damgalar vurmaya başlıyor. Zaten kılık kıyafetlerinden de evet. bir hani subay, nazi subayı e, hissi de veriyor zaten. E, ve hani şey başlamış yani damgalanıyorlar sürekli ve hepsi robotik bir biçimde. Şu anda hala insan gibi görünüyorlar ama e, robotik bir biçimde uyuyor buna. Tam küçük da o sırada kuyrukta giderken büyük Büyükhanlı elinden tutup çekiyor ve kurtarıyor. Bu arada herkes Şeye dönüşmüş durumda tahtadan tuklala, kuklalara dönüşmüş durumda bizi öldürmek mi istiyorlar diye soruyor küçük Anna daha da kötüsü küçüğüm insanlık ilkesinin ta kendisini yok ediyorlar ve bunu öyle iyi başarıyorlar ki artık kendileri de insan değil bak onlar da tahta kuklalara dönüşüyor bahse girerim ki dilleri de artık hamaset hamasetten başka bir şey değil. Şimdi Hannah Arend Arendt'le ilgili biraz bir şeyler okuduğun zaman onun en çarpıcı yanlarından birisinin ta bambaşka bir dönemde yaşadığı halde yani bizim bugünümüze göre bambaşka sayılabilecek Hı -hı. bir dönemde yaşadığı halde hala geçerli eleştiriler, geçerli çözümler barındırıyor evet. olması. Ee, falan. İşte sonra kurt takım elbise giymiş olarak karşılarına çıkıyor. Yani bu kadar sembolik bir kitabı uzun zamandır elime almamıştım. Çok güzel çok yani. Çok, çok her yerinden bir, çok gidiyor. merak ettim. Evet. Ondan sonra Hannah... E ve kurtlar arasında bir diyaloglar var. Burada ipler benim elimde değil ki tatlı kız diyor kurt. Bunu okumak zorundayım yani. As esas eğlenceli olan da bu zaten. Bürokratlarımın odun beyinleri iyi ile kötü arasında ayrım yapmayı beceremiyor. Yani koyduğum yasayı tamamen içselleştirdiler. Bana öldürmeyeceksin demiştiniz değil mi? Ben de öldüreceksiniz dedim işte. Bunu kağıda geçirip altına damgayı bastık. Yeni bir yasa oldu ve küçük tahta adamlarımın beynine kazandı, kazındı. Dahice öyle değil mi? Yani mesela buna benzer telefon konuşmaları yayınlanmıştı internette zamanında. Evet. Ya yaparız yasasını geçer ne olacak diyen adamlar vardı. Ondan bahsediyoruz yani. Ee, ve e, şey var o bürokrat kuklalardan bir tanesi kalıyor en sona. Savunmasını şöyle yapıyor. Yasaya uydum diyor yani. Kendine ait bir sözcü yok hiçbir şey yok. Ben yasaya uydum diyor ve savunmasında. Yani ilerleyen sayfalarda şey de diyor. Beni yargılayabilirsiniz ama şunu bilmelisiniz ki başka şansım yoktu. Ben yalnızca ben yalnızca kötü yasalara itaat ettim. Ee, ve büyük anlığa da diyor ki düşünmeyi bırakıp sadece işini yapmanın rahatlığına teslim olursan olacağı budur işte. Hı hı. Daha sonra diyor ki e, zaten bir yurttaştan beklenen şey tam da iyi yasaları savunan birinin önder olduğunu bilebilmesidir. Kukla da diyor ki madem öyle diyorsunuz önderimin kötü yasalar koyduğunu kabul ediyorum ama inanılmaz biriydi. Siz de gördünüz. Toplumda en tepeye tırmanmayı başardı. Uyuz bir kurtken dünyanın iplerini elinde tutan kişi haline geldi. Ona bu yüzden itaat ettim. Hanlı Adent de diyor ki Acıklı olan da bu ya, ona itaat ettiniz. Ama siyasette itaat etmek, anaokulunda itaat etmeye benzemez. Siyasette itaat etmekle destek vermek aynı şeydir. İyi günler Türkiye. <gülüyor> ee, bu kitabı armağan etmek istiyoruz. Ee, evet, eminim dolar... çok evet. ilgi çekmiştir şimdi. Ee, bir Dolar Kitap.com'da band kaydını yayınlayacağız. Ve yorum bırakanlardan birine çekilişle Metis yayınları, Küçük Filozoflar dizisinden Hanna Arendt'in Küçük Tiyatrosu'nu armağan edeceğiz. Şimdi bir müzik arası. Evet, eee... Arleta Franklin çalacağız, Respect te söyleyecek, ardından Tayga ne okuyalımla devam edeceğiz. Hangi kitabı okuyalım? Ee, ben şu kitabı okumak istiyorum. Ne var ki o kitapta? Dev kamyonlar var. Ha, dur kitabın adını söyleyeyim ben o zaman. Tamam seçtiğine göre. Bu teknoloji keşifleri. Dev araçlar adlı bir kitap. Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkmış değil mi? Evet. Ne var burada mesela? Şurada motor var. Neyin mi? motoru Trenin. Ne kadar tayga bu nasıl bir tren? Ne kadar uzun. Bir tane bir şey daha soracağım. Bu kaç tane lokomotif var burada böyle? 2 3 4 5 7 8 Evet, ne kadar çok lokomotif var böyle. Evet. Burada ne var? Tuvalet, kapı, dümeler, Makines cam, hı -hı. bu koltuklar. Bunlar buradaki şeyler. Hı hı. Burası başka bir koltuk. Orada da yardımcı makinesi mi oturuyor acaba? Olabilir. Olabilir. Bunda kargo var. Aa, yükler değil mi? Bunda... Orada hububat yazıyor. Mesela nohut, mercimek falan mı yüklüymüş o? Bunda ne yüklüymüş acaba? Hmm, kömür. Ha evet o da kömür yüklüymüş. Sonra? Oo. Eğirbaz. Evet şuna bak. Evet. İki katlı galiba bu. Evet. Mahmut taşıyabiliyor. Bu değil? o mu? Yoksa o bir helikopter miydi? Ama evet. bu da taşıyabilir. Mahmut değil mi? Bu da kocaman. Evet. Bak. Matfor bu. Hı hı. Buradan ne çok yolcu Evet. Mi? Çok yolcu varmış bunda. Pilot nerede? Pilot ha, işte. burada. Peki bir şey soracağım. Buradaki ne? Şu pilotların altında yuvarlak bir şey var. Onlar tekerlek işte. Ha, nasıl oluyor o Burada tekerlekle? Burada evet. tekerlek var. Nasıl çalışıyor bunlar? Şu pistonlarla. Uçak inerken açılıyor mu onlar? Evet. Tamam. Motora bak. Evet. Hadi bir sayfa daha çevirelim mi? Helikopter işte. Aa işte. Burada ne var böyle? O kuyruk e, pervanesini çevirmek için motordan gelen gücü ileten e, mekanizma. Kuyruk pervanesini çeviriyor orada. Ne kadar büyük değil mi bu da? İşte mamut taşıyan buymuş. Bak bu e, bin, 1999'da Sibirya'da bulunan 20 bin yıllık bir mamut fosilini buz tutmuş halde bir mamut fosili varmış. Onu taşımışlar bununla. Baksana burası ne? Hmm, kargo yüklüyorlar. Evet baksana kendi içinde vinç var. Ne? Helikopterin içinde vinci var. Niye? Bu kargoyu çünkü kaldırıp helikopterin içinde nereye koyacaklarsa oraya götürmelerini sağlıyor anladığım kadarıyla. Bak altındaki vinç Evet. Orada ne var? Burada da pilotlar var. Orada niye dört tane pilot var? Çünkü yardım ediyorlar. Hmm, dördü birden kullanıyor yani. Bak motoran. Evet. Şurada baksana. içine ne koymuşlar? Evet. Ne o? Tır. Değil mi? Helikopterin içine tır koymuşlar. Ne ilginç. Kocaman. Ki? Rokete bak. Evet. Ne kocaman. Evet. Ne? Kimin roketi bu? Uzaycıları. Uzaycıları. Nereye gidiyor uzaycılar? Ay'a. Ne yapıyorlar ki ay'da? Araştırma. Ha. Burası ne böyle ki? bunlar roketin yakıt tankları roket böyle yerdeyken bu kadar büyük fırlıyor sonra sırayla bu yakıt tanklarını yakıp tankların içindeki yakıtları yakıt bitirdikçe bunlar ayrılıyor ayrılıyor ayrılıyor en sonunda bak bu kadarcık kalıyor kumanda modülü var orada gördün mü sonra dünyaya zaten küçücük bir parça dönüyor bak bu ay modülüymüş aya bununla inmişler bak bu kim Aycı. Evet aycı. Astronot değil mi? Niye gözlü? Gözlü mü? Onlar onun ışıklarıymış. Ama göze benziyor gerçekten de. Burada ne var? Aa, bu da 3. aşamanın büyük bölümü sıvı hidrojen e, tankıymış. Üç, üç şeyde bu hani ayrılıyor dedim ya parçaları. 3. aşamada bunu yakıyormuş. Yol almak için. Buradalar bak. Evet. Ne Ö küçücük yer de değil mi? Astronotlar kocaman roketin içinde minicik bir yerde. O da şuymuş işte kumanda modülü. Hamdola baba. Evet, bu ne kadar büyük. İçindeki adam küçücük. Evet, minicik kalmış içindeki Burada adam. adam minicik. Evet. Ne kadar büyük bir damperli kamyon, değil mi? Buradan sıladı. adam? E adam orada normal görünüyor. Tabii kabinin içinden görüyoruz çünkü orada. Hadi bir sayfa daha çevirelim mi? Buradan. Evet burası da. Evet. Bak. Uuu. Ne bu? Gemi. Hem de ne büyük bir yolcu gemisi değil mi? Evet. Neler var bunda? Bak şurada. Aa orada botanik bahçesi varmış geminin içinde. Evet. Kocaman ağaçlar var geminin içinde. Orada ne var? Ne çok pencere var değil mi bu kitapta? Bir sürü yeri açıp bakabiliyorsun. A -a, hadi bunu bir sayfa daha geçelim mi? Deniz altı. Evet bu da denizaltı Bak burada adamlar de Denizin altı nasıl? Ya nasıl gidiyor bu denizin altında? Baksana şunlara. Evet. Burada bak periskop bu yukarı deniz yüzeyine çıkıp dışarıyı görmelerini sağlıyor. Geçelim mi bir sayfa daha? Buralara bakıyorum. Tamam. Buralara. Bütün pencereleri açmak istiyorsun değil mi kitaptaki? Evet. İşte böyle. Gel şimdi bir sayfa daha geçelim. Bo, bak. Sen bunu da seversin. Bu da kocaman bir ne gemisi? Hı. Evet. Ne taşıyor peki? Şuraya bak. Bak neler neler taşıyor. Neler bunlar? Konteyner. Evet. Ne çok konteyner taşıyor. Pervanelerine bak şunu. İşte bir kitabı bitirdik. Güzel mi bu kitap? Evet. İyi. Hadi hoşçakal diyelim mi şimdi? Şuna Ona bakalım. sonra biz birlikte bakalım. Şimdi bir hoşçakal diyelim. Hoşçakal. Hoşçakal. Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan Mesutanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyar. Kitap dostu sizin okulu sundu.